Kendisine kul olmamız adına bir fırsat vermesine binaen, Yeniden günahlarımızdan arınmamız noktasında, Şu günü bir fırsat bilmemiz noktasında, Onun kapısında, Onun kapısının azat kabul etmez, Dilencileri olarak, Sohbetimize Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hadisi şerifiyle başlamak istiyoruz değerli dinleyenler. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Müminin Rabbine karşı hüsnü zanda bulunması Ibadetinin güzelliğindendir Kısa bir izah var Değerli dinleyenler İnsan Rabbinden ümit kesmemeli Bağışlayıcı Rızık verici Musibetten koruyucu olduğunu düşünmelidir Rabbi hakkında daima iyi düşünceler taşımalı ki Onun rahmetine kavuşabilsin Yoksa Allah'ın gazabını üzerine çekebilir Nitekim Kutsi hadiste de Kulum beni nasıl bilirse ona öyle davranırım buyurulmuştur. Bir diğer hadisi şerifte Ebu Hureyre'den radiyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kendisi ile istişare edilen kimse kendisine güvenilen itimat edilen kimsedir. Bildiğini söyler kendisine verilen sırları saklar. Demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Demek ki Birileri Sizinle bir meseleyi istişare edince O mesele Sizinle onun arasında Kalmalı O meseleyi başkalarına anlatmamanız Başkalarına söylememeniz Bir sır olarak Muhafaza etmeniz Ve sonrasında da Onu bir emanet olarak kabul etmeniz iktiza eder değerli dinleyenler eğer öyle olmazsa netice itibariyle çok çarpık, çok yanlış çok çirkin hadiseler olabiliyor onun için ben kendi başımdan geçen hadiseyi arz edeyim yakın bir tarihte bir meseleyle ilgili kendisini büyük gördüğümüz büyük zannettiğimiz birisiyle başka birisinin tavır ve davranışları ile ilgili istişare edip o istişarenin neticesinde diğer şahsa karşı bir tavır belirlemiştik. Fakat sonradan öğrendim ki istişare ettiğim o şahıs istişare edilen o üçüncü şahsa gidiyor, yani kendisi için istişare edilen o üçüncü şahsa giderek ikimiz arasında ne konuşulduğunu daha değişik şekliyle aktarınca tabii işler enteresan bir hale geliyor. Ve bakıyorsun ki hiç alakası olmadığı bir şekilde o hakkında istişare ettiğimiz şahıs. Bize tavır alma noktasına geliyor Buradan biz ne çıkarıyoruz Demek ki herkesle de istişare edilmez İstişare ettiğiniz şahıs O aranızda Geçen diyaloğu Bilgi alışverişini Kendisinde bir sır olarak Saklayacak Kimseye açıklamayacak Kimseye serişte etmeyecek Bir yapıda olmalı Tabi İstişare edilecek şahıs güvenilir olmalı. İstişare edilecek şahıs yalan söylemeyen birisi olmalı. İstişare edilecek şahıs en azından o sahada kendisini ispat etmiş olmalı. Velhasıl bunu çoğaltabiliriz. Ama şu bir gerçek ki demek ki ...herkesle istişare... ...edilemez değerli dinleyenler... ...evet... ...geldik bugünkü... ...öykümüze... ...bugünkü öykümüzün adı... ...susturan cevap... ...abbasi halifesi... ...me'mun... ...imamı azamı... ...küfeye... ...kadı tayin etmek istiyordu... İmam'ı çağırdı Ve bu niyetini açıkladı İmam Azam Yönetimin yanlışlıklarına alet olmamak için Bu teklifi kabul etmedi Halifeye Ben kadılık yapamam diye cevap verdi Halife Yalan söylüyorsun Sen kadılık yaparsın deyince İmam-ı Azam Eğer ben yalan söylüyorsam Yalan söylediğim için Zaten kadılık yapamam Çünkü yalancıdan kadi olmaz Eğer Yapamam dediğim zaman Doğru söylüyorsam Bu defa sözümün gereği olarak kadılık yapamam O halde Her iki durumda da Kadılık yapamam dedi İmam-ı Azam'ın Bu tarihi cevabı Mantık ilminde bir delil ve önemli bir misal olarak eserlere geçmiştir. Değerli dinleyenler, İmam-ı Azam kendisinden sonra gelenlere çok ciddi bir ders verici mahiyette, belki de kıyamete kadar gelecek idareye, belli bir makama kendini layık görenlere ciddi bir ders vermiş ve günümüzün idarecilerine de bir ders mahiyetinde. Çünkü belki sizler de bir dernekte, bir vakıfta, bir dairede, bir camiada, bir yönetimde olabilirsiniz. Sorumluluk almış, gönüllü olarak sorumluluk almış olabilirsiniz ama o alınan görev ve o icra edilen vazife esnasında eğer bir yanlışlık varsa yetkililer yanlış yapıyorsa sizde o durumunuzu muhafaza etme adına o yanlışlara hayır diyemiyorsanız demiyorsanız indi ilahide o yanlışların hesabı sizden de sorulur değerli dinleyenler İmam-ı Azam bu mesuliyet şuuruna müdrik olduğundan dolayı ki o dönemde kendisine tevdi edilecek edilen düşünülen vazife çok önemli ama kabul etmiyor çünkü hani bir dönem Osmanlı'nın son dönemleri Medreseler artık Misyonunu Eda etmekten uzak Bir hale dönmüş Zaten bizim çöküşümüz de Öyle başladı ya Medreseler Talebelerini Bir kanadı manevi ilimler Diğer kanadı da Maddi ilimler bu şekilde yetiştirmekten uzak, ölmüş, tersümüş, sönmüş bir vazife, vaziyet ifa edince, o şekle gelince bizim çöküşümüz o dönemde başladı. Artık medreselerde gönül insanı yetişmiyor, aşk insanı yetişmiyor, ilim insanı yetişmiyor, basiret insanı yetişmiyor, zamanını, çağını, yaşadığı asrı. İdrak eden, okuyan insanlar Yetiştiremez hale gelince Maalesef bizim çöküşümüz de o zaman başladı İşte o dönemlerden birisinde O dönemin Emniyet yetkililerine bir ihbar gidiyor Medreselerdeki talebeler Yaralayıcı Öldürücü Aletler bulunduruyor Diye bir ihbar bu dönemin emniyeti Medreselere Teftiş yapıyor Talebelerin dolaplarını kontrol ediyor Tabi o dönemde Böyle kalem silgi yok Yazılan yazı küçük küçük çakılarla silinirmiş Onun için her talebenin dolabında da Küçük küçük yanlış Silinen çakılar da var Fakat Fakat bir talebenin dolabı açılır. Kocaman bir kama. O dönemin polisi sorar: "Evladım, nedir bu?" Talebe cevap verir: "Efendim, ben bununla yanlış kazıyorum." "Ya evladım, yanlış küçük küçük çakılarla kazılır. Bu büyük kama neyin denesidir deyince, "Vallahi efendim, öyle yanlışlar var ki onları silmek için böyle büyük kama lazım der. Belki şimdi günümüzde olduğu gibi i̇mam Azam döneminde de Öyle yanlışlar vardı ki ancak onu kazıyacak kamalarda ama i̇mam Azam o yanlışları kaldıracak Yanlışları durduracak Belki teşkilatı, kadroyu Belki de başta idare eden insanların Ferasetini görmeyince O vazifeyi almaktan ...olabildiği kadar sakındı. Bu çok önemli... ...değerli dinleyenler... ...idare edilen ve eden noktasında... ...hani... ...Hazreti Ömer Efendimiz... ...yine böyle bir gün... ...çıkmış... ...Cuma hutbesinde... ...ben eğrilirsem... ...kim doğrultacak... ...hutbenin içerisinde... ...şimdi... ...eğer Ömer de eğrilirse... Doğru kalan bir insan kalmamış demektir Sadece hak karşısında eğilen Başka hiçbir şeyin karşısında eğilmeyen O devasa Ömer Maddi yapısı gibi Manası da devasa Ömer Ben eğrilirsem beni kim doğrultacak Fesubhanallah O ara İslam tarihinin isim vermediğinden de anlıyoruz ki Sıradan bir insan bir Bedevi Yalın Kılıç Kalkıyor Ayağa Ey Emir El Müminin Ey Ömer Sen ayrılırsan Şu Eğri Kılıcımla Seni Ben Doğrulturum Cemaat Pür Dikkat Ömer Ne Dedi Bedevi Ne Dedi Ve Ömer'in Tavrı Ne Olacak Ömer Kaldırır Ellerini Gözlerinden Şakır Şakır Yaş Dökülürken Allah'ım ben eğrildiğimde beni doğrultacak bir cemaat lütfettiğinden dolayı sana hamdü sena olsun. Sana şükrediyorum Allah'ım. Onun için insan eğrildiği zaman etrafında onu doğrultacak insanların olması Allah'ın o insana bir lütfu. Etrafında eğrildiği zaman doğrultacak insanların olmaması da Allah'ın, ...o insana bir gadabı. Bu noktadan... ...yine ben büyüğümüzün... ...bir ifadesini arz ediyorum... ...değerli dinleyenler... ...her birerleriniz... ...yanınızda... ...sizin yanlışınızı... ...size ifade edecek... ...bir hayır hak bulundurun. Bir hayır hakınız olsun. Sizi yanlışta ikaz edecek... ...doğruda teşvik edecek... ...bir arkadaşınız olsun... Diyor büyüğümüz. Evet. Bu öykü de bize güzel bir ufuk açmış oldu. Ben öykünün sonunda... Belki bazen her gün... Belki de bazen iki günde bir... Size hakikat incileri adı altında... Kısa bir cümle söyleyeceğim. Bugünkü hakikat incimiz... Büyük ya da küçük... Kendini bir şey zannedenler Kaybetmeye namzettirler Bunu bir daha ifade ediyorum Büyük ya da küçük Kendini bir şey zannedenler Yine bu söz Beni bir noktaya götürdü Değerli dinleyenler Bazen Vatandaş geliyor Yahu işte, Efendim abim hocam Yahu beni dinlemiyorlar ya. Ya bana isyan ediyorlar. Ben de diyorum ki yahu sen kim oluyorsun? Yahu insanlar Allah'a dinlemiyorlar. Yahu insanlar Allah'a isyan ediyorlar. Sen seni dinlememelerinin, sana isyan etmelerinin, sana saygısız davranmalarının karşısında bu kadar çileden çıkıyorsan, bu kadar kendini strese sokuyorsan, peki senin sahibin her şeyin sahibi senin melikin yaradanın Allah'ı dinlememeleri karşısında Allah'a isyan edilmesinin karşısında ne yapmak ne olman lazım ne yapman lazım diyor ve bir iki defada oldu böyle o şahısla başımızı önümüze eğip belki bir süre düşünmeye başlıyoruz evet Değerli dinleyenler, evladınız sizi dinlemediği zaman nasıl kahroluyorsunuz? İşçiniz sizi dinlemediği zaman nasıl sinirleniyorsunuz? Memurunuz sizin dediğinizi yapmadığı zaman nasıl çileden çıkıyorsunuz? Size bağlı insanlar size itaat etmediği zaman nasıl kendinizden geçiyor? Nasıl sinir krizleri geçiriyorsunuz? Peki insanlar Allah'a dinlemediği zaman ne oluyor? İşte burada önümüze Allah'ın sabur ismi Çok sabırlı Allah Çok rahmeti bol Şefkati engin Eğer biz Rabbimizi beşeri ölçülerimiz içerisinde Düşünecek olsaydık inanın dünya her cümerci olurdu Hani Adamın bir tanesi Elini açmış Allah'ım sen bütün insanlara rahmet eyle. Allah'ım sen bütün insanlara merhamet eyle. Allah'ım sen bütün insanlara yardım eyle. Dua edermiş sabahları. Sonrasında bir gün kendisinin çok yakını olan birisinden bir vefasızlık, bir kötülük, bir ihanet görünce şöyle dua etmeye başlamış. Bu da işin latifesi. Allah'ım sen bütün insanlara yardım eyle ama bu insana yardım eyleme. Bu bir beşer. Fakat şu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bakın ki değerli dinleyenler. Kendisine bu kadar isyan edilmesine, bu kadar itaat edilmemesine, yasakladığı şeylerin bu kadar icra edilmesine rağmen Allah bu insanlardan güneşin ısısını ve ışığını kesmiyor. Havasını kesmiyor, suyunu kesmiyor. Vücudundaki ahengi sistemi durdurmuyor. Çünkü o Allah Ve bizlere ne mutlu ki Biz öyle bir Allah'a kul olmuşuz Bizlere ne mutlu ki Bizler öyle bir Allah'ın gönderdiği Bir dinin müntesibi olmuşuz Bizlere ne mutlu ki Bizler öyle bir Allah'ın Celle Celaluhu Göndermiş olduğu peygambere Tabi olmuş ümmet olmuşuz Ne mutlu ona Ümmet olanlara ne mutlu onun dinine müntesibi olanlara Ne mutlu ona layıkı ve çile kul olanlara Yazıklar olsun demeyeceğim Yazıklar etmişlerdir kendilerine Ona layıkı ve çile kul olamayanlar Yazıklar etmiştir kendilerine O nebiler nebisine ümmet olamayanlar Yazıklar etmiştir kendilerine O dine müntesip o dinin emir ve yasaklarına göre hayat yaşayamayanlar. Rabbim sen şu günün hürmetine dinden, peygamberden, senden uzak olanlara da sen hidayetini nasip eyle Allah'ım. Sırat-ı müstakimine hidayet eyle Allah'ım diyor. Bugünkü hakikat incisi olan o ifadeyi bir daha tekrar ediyorum. Büyük ya da küçük kendini bir şey zannedenler. ...kaybetmeye namzettirler. Hazreti Musa aleyhisselam örneğini hatırladınız değil mi değerli dinleyiciler? Nasıl bakın birbiriyle birleşti mesele. Büyük ya da küçük kendini bir şey zannedenler... ...kaybetmeye namzettirler. Demek ki bizler... ...Allah bize bir İstanbul değil... ...on İstanbul fethettirse... Kendi kendimizi bir şey zannetmeyeceğiz. Zaten değiliz de. Allah karşısında dünyada yaşayan insanları düşünün. Hazreti Adem'den günümüze, günümüzden de kıyamete kadar gelecek, gelmiş ve geçmiş insanları düşünün. Gökyüzündeki melekleri düşünün. Bizim göremediğimiz cinleri düşünün. Semadaki gezegenleri, ayları, yıldızları, güneşleri düşünün. Denizlerde o bizim vay türlü bilemediğimiz balıkları ve o deniz içerisinde yaşayan canlıları düşünün, gökte uçan kuşları düşünün ve bütün bunların yanında bir insan bizim ne ehemmiyetimiz olabilir ki? Onun için büyüğümüz diyor ya, kendinizi sıfır bileceksiniz. Hatta sıfırda bir soğukluk diyor, sifir bileceksiniz. Hatta işin latifesi olarak... ...hani Türkçe sıfır... ...o şeklinde biliyorsunuz... ...davul gibi... ...dıştan bakıldığında yine bir görüntüsü var... ...ama Arapça sıfır... ...nokta... ...onun için siz kendinizi bir nokta... sıfır bileceksiniz diyor... ...Allah bizi... ...kendisi... ...kendisini bir şey zannedenlerden değil de... ...Rabbin karşısında... ...kendisini hep hiç gören... Sifir gören kullarından eylesin Evet Demek ki Bugünkü hakikat incisi de Büyük ya da küçük Kendini bir şey zannedenler Kaybetmeye Namzettirler demiş büyüümüz Hakikat incilerinde Evet değerli dinleyenler Geldik Yine bugünkü sohbet konumuza Bugünkü sohbet mevzusunun yine hatırlarsınız daha önceki günlerden devam eden bir mevzumuz var. Namaz müminin ilk hesaba çekileceği ameldir. Amelidir. Demek ki bizler ahirette ilk hesaba çekileceğimiz mevzu namaz. Namaz aynı zamanda Müminin ilk hesaba çekileceği ameldir Değerli dinleyenler Çünkü peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurmuştur Kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazdır Yine demiş ki Kabir ahiret duraklarından bir duraktır Kim orada hesabını kolay verirse Diğerleri de kolay olur Namaz kılmazsak Kabirde ilk başımıza gelecek azap ondan olacak. Orası zor olursa mahşerde, sırat da zor olacak. Güneşin tepemize bir mil kadar yaklaştığı, herkesin kendi derdine düşüp, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçtığı haşir meydanında halimiz nice olur. Gelmesi kesin olan o gün, henüz gelmeden önce tedbirimizi alalım. Ahiretteki pişmanlık fayda vermez. O gün ömürlerini boşa tükettiklerini apaçık gören bazı insanlar ne olur bizi tekrar dünyaya gönder de hayırlı işler işleyelim diye Rabbimize yalvaracaklar. Ama bu imkan verilmeyecek. Çünkü dünya imtihanı bir keredir ve tekrarı yoktur. Ve namazı terk etmenin azabı çok şiddetlidir değerli dinleyenler. Namazı hiçbir mazeret olmadan kazaya bırakmanın cezası çok büyüktür. Namazı kılmamak, cehennem azabını hiçe saymak demektir. Bir kibriti yaksak, sadece çöp sönünceye kadar elimizi ateşin üzerine tutmaya kalksak acısına dayanamıyoruz. Yüz derecede kaynayan suya elimizi sokamıyoruz. Allah'ın azabına karşı umursamaz olabilir miyiz? Namaz kılmamanın karşılığını öğrenmek için ilk fırsatta Müddesir suresinin açıklamasını okuyun. Biz sadece birkaç ayetin mealini verelim. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. Ancak defteri sağından verilenler müstesnadır. Onlar kazandıklarından kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Onlar cennettedirler. Mücrimlere sizi sakar cehennemine sokan nedir diye sorarlar. Onlar da biz namaz kılanlardan değildik derler. Müddesir suresi 38 ve 43. ayetler arası. Şu ayet meali ise Allah'ın azabına karşı kendini güvende hissetmenin büyük bir hata olduğunu gösteriyor. Araf suresi 99. ayetin mealinde. Yoksa onlar nimetler içinde yüzerken Allah'ın azabının ansızın gelmeyeceğinden mi emin oldular? Hüsrana düşmüş bir topluluktan başkası ise Allah'ın azabından emin olmaz. Hüsrana düşmüş bir topluluktan başkası ise Allah'ın azabından emin olmaz. Hiç kimse Allah'ın azabına karşı korkusuz, ...ve ilgisiz olamaz değerli dinleyenler. Üstelik namaz gibi bir ibadet söz konusu olduğunda kendimizi rahat hissedemeyiz. Bazı kimseler ben yanmayacağım, ruhum yanacak gibi gerçekle ilgisiz sözler sarf ediyorlar. Cehennem azabı bedene ve ruha uygulanacaktır. Hem ruha bile uygulansa ruh bizim değil mi? Üstelik cennete gidip sonsuza dek mutlu olmak varken... Niye azabı isteyelim ki? Evet Namaz kötülüklerden alıkor Değerli dinleyenler Namaz her yerde ve her zaman Allah'la birlikte olduğunu bilme şuuru olan Huzuru daiminin yerleşmesine vesile olur Değerli dinleyenler Aklıma bir şey zuhur etti onu arz edeyim size Hani bazı gençler vardır böyle aşık maşuk meselesini yaşayan. Bir Leyla ile Mecnun'u düşünün. O Mecnun ki Leyla için çöllerde bir ömrü sarf etmiş. Bir Ferhat'ı düşünün ki Şirin için dağları delmiş. Böyle bir aşık olan bir insanı düşünün. Aşık olduğu o maşukuyla bir arada olmak ona ne kadar haz verir. Göz göze bakışmak, el ele tutuşmak, bir arada olmak. O aşıkın maşukuyla bir araya gelmesi. Az çok böyle duygusal filmlerde seyretmişsinizdir. O aşıkla maşukun temsili olarak filme senarize edilmesini. Değerli dinleyenler Biz insanlar için Bir tek Sevilecek mahbub vardır Bir tek Gerçek mahbub vardır Sevilmeye layık Aşık olmaya layık Aşık olunacak Bir tek vardır O da Allah'tır Celle Celaluhu Onun için Sizler namazlarda Namazlarda Aşıkın maşukuyla buluşması esnasında O yaşadığı hazlardan Duygulardan çok öte Siz kul o Rab Siz sıfır sıfır o her şey Siz fakir o gani Siz cahil o alim Siz hiçbir şey o her şey Ve siz onun huzurunda olduğunuz an namaz değerli dinleyiciler. Namazı bu şuurda ifa etmek. Namaza koşarken kimin huzuruna gidiyor olmanın şuuruyla gitmek. Hiç unutmuyorum yıllar önce bir vatandaş bir işçisini çağırdı. Ona bir şeyler anlatıyor yapılması gerekecek. Yapılmasını isteyeceği bir şeyleri söylüyor İhtimal Belki o garibin Ne derdi vardır Kafasında ne problemleri vardır Veya bir gün evvel gece neler yaşamıştır Bilemiyoruz onu Allah bilir Sanki biraz böyle Kafaya başka şeyler takmış gibi Böyle bön bön bakınca Adam sinirlendi bana bak bana dedi. Sana söylüyorum beni iyi dinlesene dedi. Şimdi namaza durduğumuz zaman karşımızda haşa sümme haşa öyle zalim bir hükümdar yok. Öyle zalim bir patron yok. Öyle zalim bir sahibimiz yok. Bizim sahibimiz şefkati engin rahmeti bol. Demiyoruz mu ey rahmeti bol padişah ...cürmüm ile geldim sana. Onun rahmetinin enginliğini şöyle ifade edebilirim size. Men gibi bir insanı... ...böyle bir programda hala konuşturuyorsa... ...bu iş bize kadar da düştüyse... ...o Rab çok merhameti bol. Rahmeti engin. buna hiç şüpheniz olmasın. Men gibi bir insanı hala... ...bu sahada konuşturuyorum bu dudağını bu dilini döndürüyorsa siz onun rahmetinin enginliğine merhametinin genişliğine hakkal yakın, aynen yakın, ilmel yakın şahit olabilirsiniz onun için namazda insan kimin huzuruna gittiğinin şuurunda gitmeli değerli dinleyenler namaz rabbe teslim olma ona boyun eğme ona yalvarıp ihtiyaçlarını isteme ve aynı zamanda ona hesap verme zamanıdır. Düşünün ki günde beş kez ebedi sevgilinizin huzuruna çıkacaksınız. Her şeyin sahibi o. Ey Allah'ım sen bizlere namazı nasip ettin. Namaz kılmayanlara da şu günün hürmetine nasip eyle Allah'ım namaz. Her şeyin sahibi. Değerli dinleyenler. İnanın, siz değerli dinleyicilerden öyle telefonlar geliyor ki. Mesela bir hanım arıyor, ağlıyor. Hocam benim kocam namaz kılmıyor, ne yapayım diye. Bir bey arıyor, eşimi çok seviyorum ama namaz kılmıyor, başını örtmüyor, ne yapayım. Evlendiğimizde böyle bir İslami şuura sahip değildim, ne yapayım. Dert bu. Ama hiç unutmayın, derdiniz bu olursa, sizin derdinizin dermanı derdinizde gizli. Siz onun kapısında isteyin. Sen iste istedikçe diyor ya şair. Allah samimi olarak kapısına gelenleri şimdiye kadar boş çevirmediği gibi... ...bundan sonra da boş çevirmez değerli dinleyenler. Her şeyin sahibi. Bütün evreni sonsuz kudretiyle idare eden yüceler yücesinin dergahında... ...boyun bükeceksiniz... ...günah işleyebilir misiniz? İnandığınız... ...güvendiğiniz... ...yardım istediğiniz Rabbinize olan... ...bağlığınızı... ...günde beş vakit tazeleyeceksiniz... ...emirlerine karşı gelebilir misiniz? Koskoca... ...cehennem ve kabir... ...azabının küçük bir tecellisi olan... kahhar Zül zülcelale... ...günde beş defa hesap vermek için... ...yemin etmişsiniz... İsyan edebilir misiniz? Tabii yine bir şey aklıma geldi. Bir genç bacımız aradı. Hocam annem babam beni namasız niyasız birisine vermek istiyorlar. Bu konuda ne yapmam lazım? Değerli dinleyenler evlatlarınız sizler için en önemli emanetlerinizden birisi ve sizlerin amel defterlerinin kapanmamasına vesile olacak vasıtalar vesileler. Onun için bir kız evladınızı hele hele tesettürlü ise, namazlıysa, Kur'an talebesi ise hele hele böyle İslam'ı yaşayan birisine namazsız, niyazsız, dinden, imandan uzak birisine vermeniz hele hele bunun altında da ya o onu adam eder diyerek de böyle bir yafta yakıştırmanız ötede o annenin babanın o evladın ellerinden yakasını kurtaramayacağı bir hal ve harekettir. Onun için evlatlarımızı ömürlerini daimi beraberliğe götürecek bir evlilik öncesinde teslim edeceğimiz insanlara bir arada olacak insanları adeta bir kuyumcunun o altının ayarını ölçme hassasiyetinden çok öte namazı var mı niyazı var mı dürüst mü yalan söyler mi gururlu kibirli mi merhametli mi yoksa zalim mi bunların hepsini düşünmek zorundayız zorundasınız ama dedim ya günümüzde öyle zıtlıklar öyle çapraşıklar var ki. Mesela geçen de bir teyzemiz. Evladım ben çocuğuma helal süt emmiş bir kız arıyorum. Abdestsiz namazdı. Fakat bulamıyorum şu günümüzde. O da ağlıyor o teyzemiz. Bu da esasen günümüzde bir kurumun bir yapılanmanın eksik olduğunu hakikaten böyle ehle namus ehli salat insanların Yine bu şekildeki olan insanlarla buluşturulması adına bir müessesenin, bir yapılanmanın olmadığını gösteriyor değerli dinleyenler. Olabilir, biz bütün insanlar zorla namaz kılsın demiyoruz ama nasıl ki bir insan kendi görüşüne göre çok açık, seçik, süslü, püslü her tarafını gösteren birisini arıyor, onunla beraber olmayı, mutluluk vesilesi sayıyorsa öbür taraftaki namaz kılan niyazında bir insanın da kendi duygu ve düşüncesine göre birisiyle evlenmeyi istemesi zannediyorum insan hakları açısından da yadırganmayacak bir husus olsa gerektir. İşte namazın bu azametli etkisinden dolayı Rabbimiz Kur'an'da bize şu gerçeği hatırlatıyor. Ankebut Suresi 45. Ayette Habibim sen Vahyedilen kitabı oku Ve namaz kıl Muhakkak ki namaz Hayasızlıktan ve kötülükten Alıkur Yani bu ayet Efendimiz'e hitaben Ama kıyamete kadar Gelen gelecek gelmiş Bütün ümmetine de Onun nezdinde bir emir mesabesinde Değerli dinleyenler Evet kim namazı dosdoğru kılarsa Nefsini Kötülükten, hayasızlıktan, isyandan, günahtan korur. Yazık ki namaz kıldığı halde Kendilerini kötülükten, günahtan ve haramdan çekemeyen Müslümanlar var. Demek ki namazı gerçek anlamıyla kılmıyor. Ondaki manevi derinliği kavrayamıyor. Onu sıradan bir alışkanlık gibi geçiştiriyorlar. Çözüm namazın hakikatini anlamak için okumak ...araştırmak ve çaba harcamaktır. Namaz, günahlardan korumakla birlikte manevi derecelere de yükseltir insanı. Bir gün Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam sahabelere... ...size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip... ...dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi buyurdular. Sahabeler de evet ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam güçlüklerle de olsa abdesti güzelce almak mescitlere doğru çok adım atmak bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek işte ribatınız işte bağlanmanız gereken budur buyurdular evet bir diğer husus değerli dinleyenler namaz kılanın bütün yaptıkları ibadet olur ibadettir eğer namaz kılarsanız bütün ömrünüzü ibadetle geçirebilirsiniz Bundan daha büyük müjde olur mu Değerli dinleyenler Beş vakit namazınızı tas tamam Kılıyorsunuz Talebeseniz Okulda geçirdiğiniz ders çalıştığınız anlar Öğretmenseniz ders verdiğiniz anlar Memursanız Mesainiz İşçiyseniz çalıştığınız vakitler Patronsanız iş yerini idare ettiğiniz zamanlar vesaire Diyelim ki Belediyede temizlik vazifesiyle tavzif edilmişsiniz. Yolları süpürüyorsunuz. Beş vakit namazınız varsa tas tamam. O süpürdüğünüz yollar size ibadet sevabı kazandıracak. Bunu bütün mesleklere şamil edebilirsiniz değerli dinleyenler. Şimdi kim istemez böyle bir karlı işi? Kim istemez bir ömrü olsun ibadet sevabı? Vallahi istemeyenin aklından şüphe etmek lazım. Evet, Rabbimizin bize ihsan ettiği nimetler sayılamayacak kadar çok. Buna karşılık kısa bir ömürde yaptığımız sınırlı ibadetlerin şükür için ne kadar yetersiz olduğu açık. Ayrıca burada ibadetlerimizle ebedi bir cenneti kazanacağız. İşte sayısız nimetlere şükretmek ve sonsuz cenneti kazanmak için İbadetimizin ne kadar yetersiz olduğunu bilen Rabbimiz bize muhteşem bir fırsat sunmuştur. Eğer namazınızı dosdoğru kılarsanız diğer dünyevi mübah amelleriniz güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçebilir. Evet bütün hayatınızı ibadetle doldurmaya gücünüz yetmez ama Rabbimiz bunun için altın fırsatlar sunuyor. Bunun üç şartı var değerli dinleyenler. Birincisi, namazı hiç ihmal etmeden dost doğru kılmak. İkincisi, dinen yasaklanmamış mübah ameller işlemek. Üçüncüsü, bu dünyevi amelleri iyi bir niyetle yapmak. Diyelim ki beş vakit namazı kılan birisiniz. Yemek yemeniz, temizlik yapmanız, rızkınız için çalışmanız, meşru konuşmalarınız, tebessümünüz, uyumanız, bir çeşit ibadettir sünneti seniyeye uyulması çerçevesinde çünkü bunların hepsi hayatımız için gereklidir yani yemek yerken Efendimiz böyle yermiş yatarken Resulullah böyle yatarmış kalkarken böyle kalkarmış otururken böyle otururmuş gibi normal sıradan gördüğümüz hal ve hareketlerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yaparmış diye yaparsak bizim o adetlerimiz ibadet hükmüne geçiyor değerli dinleyenler. Çünkü bunların hepsi hayatımız için gereklidir. Ve yaşantımızı sürdürmemiz için bunları yapmak zorundayız. Ya şu işe bak. Mesela su içeceksiniz. Efendimiz oturarak diye içiyorsunuz. Sünnet sevabı kazanıyorsunuz. Su içmeniz ibadet sevabı kazandırıyor. Ya böyle karlı bir iş var mı? Yani ne olacak? Ayakta içeceğini oturarak içeceksin. Üç nefeste, üç yudumda içeceksin. Fark bu. Yatıyorsun. Mesela bazı dinleyicilerimiz, Hocam çok kabus görüyorum. E sırt üstü hele bir de yemeği yemişsen, Maşallah bizim şehrimizde de yemek kırla zaten. Çeşit çeşit envai türlü. Ondan sonra insanlar geç yemek yiyor. Sonrasında da yüzüstü yatınca değerli dinleyenler, Vücut azaları kalbinizden, midenizden, bütün böyle vücudunuzun azaları sıkıntıya giriyor rahat çalışamıyor rahat çalışamayınca da bu rahatsızlık beyne ve oradan da sizin hayal dünyanıza rüyalarınıza bir kabus olarak sirayet ediyor hele hele Efendimiz gibi sağ tarafınıza yatın avucunuzun içerisine yüzünüzü böyle sağ yanağınızı avucunuzun içerisine dizlerinizde hafif karnınıza doğru çekin benim efendim Benim kurtarıcım Herkesin nefsi nefsi Dediği o hengamda bile Ümmeti ümmeti diyen Her şeyle ümmetini düşünen Benim Rabbimin habibim dediği peygamberim Böyle yatarmış Deyip de yattığınız zaman Sakın ola Ya ben böyle alışık değilim Yatamıyorum demeyin Halbuki şu günlük hayatta Maişetimiz için, rızkımız için, işimiz için, menfaatimiz için öyle alışık olmadığımız şeyler yapıyoruz ki Bazen biz de şaşırıyoruz değil mi? Onun için benim efendim böyle yaparmış deyip nefsinizin itirazını kesip atacaksınız değerli dinleyenler Ve o şekilde yatacaksınız, yatmanız size ibadet sevabı kazandıracak çünkü bunların hepsi hayatımız için gereklidir ve yaşantımızı sürdürmemiz için bunları yapmak zorundayız. Yaptığımız her davranışımızı ayet ve hadislere dayandırmamız mümkündür. Söz gelişi aşırıya gitmeden tam ihtiyacınız kadar uyusanız, uykunun Rabbimizin bir nimeti olduğunu düşünerek, besmeleyle ve sünnet olan duaları okuyarak yatıp yine besmeleyle uyansanız, ibadet etmiş olursunuz, tabi namaz kılmak şartıyla. Bu açıdan baktığımızda namaz eşsiz bir ibadet hazinesidir. Bilmem anlayabildiniz mi, anlatabildim mi? Ama zannediyorum ben tam anlayamadığımdan siz de belki anlayamayabilirsiniz. Anlasanız bile o sizin erdemlerinizin ifadesidir. Hani hoca efendi Ne zaman aklıma gelse Hep içinde bir ezinti Bir sıkıntı hissederim Bir burukluk hissederim Ben diyor Bir gece Teheccüd namazı kaçırsam ifa edemesem Kırk gün insanlara Namazı anlatmaktan hayal ederim Utanırım Allah'ımdan diyor Ama maalesef şu programı yapan şahs buna tam riayet etmediğinden, edemediğinden, gafilliğinden, gafletinden olsa gerek yine de şu namaz mevzunu sizlere bütün yüzsüzlüğüyle, bütün edepsizliğiyle takdim ediyor. Ne edeyim? O rahmeti sonsuz Rabbim, sizin hürmetinize beni de bağışlasın. Beni de olmam gerektiği şekilde bir ibadet hayatı, bir takva hayatı, bir züht ve bir hassasiyet içerisinde bir kul eylesin ne diyeyim? Evet. Yine bir ifade var değerli dinleyenler. Yavaş yavaş da vaktin sonuna geliyoruz. Namazsızlık diyor, çok önemli gördüğüm için bunu arz ediyorum. Şirk ve küfre götürebilir. Namaz... Allah'a aitti, itaattir Boyun eğmektir Onunla birlikte olmak, ona yalvarmak Ona derdini arz etmektir Namaz insanın Allah'a olan imanını Bağlılığını, sevgisini arttırır Namazı terk etmek ise Allah'a isyandır Ondan uzaklaşmak Ona sırt çevirmek Ondan kopmaktır Namaz kılmamak insanın imanını zayıflaştırır ...dini duyarlılığını azaltır... ...günahlara karşı daha istekli ve korumasız hale getirir. Çünkü... ...her bir günah içinde... ...küfre giden bir yol vardır. Günah işleyen bir insan... ...onun azabını düşününce... ...rahatsız olur, vicdanı sızlar... ...azabın ve hesabın olmamasını arzu eder. Biraz ileri giderse... ...meleklerin ve Allah'ın varlığından bile rahatsız olabilir. İşte bu yüzden her bir günah insanı küfre yaklaştırır. Çare hemen istiğfar etmek ve Allah'a sığınıp namaza dört elle sarılmaktır. Değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak iki namaz arasında işlenen küçük günahları bağışlıyor. Bu yönden de namaz hem bir kalkan kötülüklere karşı, hem yaptığımız adetleri ibadet hükmüne geçiriyor, hem de adeta bir filtre mesabesinde iki namaz arasında işlenen küçük günahların bağışlanmasına sebep oluyor. Yahu bu kadar karlı bir iş kaçırılır mı Allah aşkına ya? Veyahut da şöyle diyeyim. Namazı ifa eden insanlar Allah'ım sen bize namaz kılmayı nasip ettin deyip bir daha şükür namazına gitmeler lazım. Çünkü bu kadar karlı bir iş Cenab-ı onları böyle bir işle serfiraz eylemiş. Ya bir de namazsız olsaydık değil mi? Şimdiki namazsız insanlarda olduğu gibi. Şimdiki namazsız insanlar eğer yaptıklarının yanlış olduğunu görseler devam ederler mi? Demek ki kendi hayatlarının doğruluğuna inandıkları için öyle davranıyorlar. Ama şunu unutmayalım ki namazın geciktirmeye tahammülü yok fevt edilmeye tehir edilmeye ileriki bir zamanda başlarım deme şeytanın bir vesvesesi evet bir tanışın hanımı 32 yaşında vefat etmiş Cenab-ı Hak bu vesileyle bizden önce ahirete intikal eden cümle geçmişlerimizle birlikte mevtalarımızın günahlarını afu mağfiret eylesin Seyyahatını hasenatlara tebdil eylesin diyoruz. Ama bakın 32 yaşında bir hanım bu dünyadan elveda etmiş. Onun için bir gün sonrasına garantimiz ve teminatımız olmadığı için namazın tehir edilmeye hiçbir zaman tahammülü yok değerli dinleyenler. Adam demiş ya yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını demiş. Evet Günah işleyen bir insan Onun azabını düşününce rahatsız olur Vicdanısızlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Namazı terk etmenin kişiyi yuvarlayacağı korkunç noktaya işaret etmek için Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır buyurmuştur Bu hadis müthiş bir tehlikeye işaret etmekte Namazdan uzak kalmanın nasıl sonsuz bir ızdıraba sebep olacağını göstermektedir. Dikkat edin güzel kardeşlerim. Namaz sizi şirk ve küfürden yani Allah'a ortak koşmaktan ve onu inkar etmekten koruyor. Ancak onu terk ederseniz şirke ve küfre yaklaşmış olursunuz. Çünkü namazı terk etmenin bir adım ötesi şirk ve küfürdür. Sakın Namazı terk eden şirke küfre gider anlamayın ama Her an şirke veya küfre düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır demek Şirk ve küfür ise Rabbimizin kesinlikle affetmeyeceği bir günahtır Allah'ın rızasını kazanmaya ve cennete girmeye engeldir Şirk ve küfrün neticesi Allah hepimizi muhafaza eylesin Ebedi cehennemdir Belki Beş vakit namazınızı hiç kılmıyorsunuz. Nefsinizi sorgulayın, kendinize gelin. Namazsızlık sizi nereye götürüyor? Uyanın ve hemen namaza başlayın. Elbette kafirlere benzemek istemezsiniz ama namazı terk eden onlara benzemiş oluyor. Eğer namazınızı kılıyor ama ara sıra kaçırıyorsanız yine sarılın. Yine hiçbir vakti kaçırmamak için planlar yapın gayrete girin. Hed birinizi şimdiden alın. Ölüm vakti gelip çattığında ya da bu imtihanı kaybettiğiniz zaman hiçbir pişmanlık fayda vermeyecek değerli dinleyenler. Bakın namazı terk edenlerin akibeti Kur'an'da nasıl belirtiliyor? Meryem Suresi 59. ayetin mealinde. Sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar. Şehvetlerine uydular. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır demiş. Cenab-ı Hak bizleri böyle bir akibetten muhafaza eylesin diyor. Ve kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Dünya benim değilsin, kırılacak cansın sen. Dünya benim değilsin, fanisin yalansın sen. Dünya benim değilsin, fanisin yalansın sen. Dünya benim değilsin. Fanisin, Aile i̇lmi hali bölümüne Şimdi tabii Aile İlmihalinde öyle hassas konular geliyor ki Bu konular gelince Aklıma Allah rahmet eylesin Naim Hoca geliyor Aslı astarı var mıdır bilemiyorum ama anlatırlar Naim Hoca bir gün Allah gani gani rahmet eylesin cümle geçmişlerimize de teravih namazını kıldırmış namazın sonunda abdestinde şüphe olduğunu hatırlamış şüpheli olduğunu abdestinde şüphe etmiş şimdi tam Naim hocaca bir ifade müezzine şu kapıyı bir kapat demiş sonrasında da dönmüş, dönmüş demiş ki ey cemaat bir şey söyleyeceğim Sizden korkuyorum Söylemeyeceğim Allah'tan korkuyorum Ama Benim namazımda bir abdestim Biraz tehlikedeydi herhalde Şüpheliydi Şu teravih namazını bir daha ifa edin Bir daha kılın Şimdi tabi bu hassas mevzularda Bizler gerçekleri söylemek zorundayız Sizler de Bu gerçeklerden Olabildiği kadar darılmama Kırılmama Yanlış anlamama Zorundasınız diyeyim Hanımların pantolon giymesi caiz mi diyor Evet Sıkça sorulan sorulardan biri de budur Hanımların pantolon giymesi Dini açıdan uygun mu Tesettürü temin eden Uygun bir giyimdir diyenler olduğu gibi Pantolon erkek giyimidir Kadınlar erkek giyimi giyemezler bu konuda yasaklayıcı hadis vardır diyenler de vardır Durumu siz nasıl yorumluyorsunuz demiş Efendim konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür Ben de arz edeceğim açılardan bakacak Kendi görüşümü netleştirmeye çalışacağım takdir size aittir Uygun bulursunuz yahut da yanlış telakki edersiniz İkisi de mümkündür Bugün giyim kuşamda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Ne erkek ne de kadın giyimi geçmişteki gibi net ve tam ayrılmış değildir. Bunu şunun için arz ediyorum. Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir. Efendimizin ikazı da bunu açıkça ifade etmektedir. Erkeklerden kadın giysisi, kadınlardan da erkek giysisi giyerek karşı cinse benzeyenlere diye başlayan hadiste lanet bedduası vardır. Bu ikazı unutmayan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak da erkeğe benzememeyi esas alırlar. Kimliklerini korumak isterler, toplumun böyle bir kimlik korumasına ihtiyacı da kesindir cinsiyet karışımı söz konusu olacak neredeyse. Ancak bugün erkek giyimi eskisi kadar kesin belirlenmiş değildir. Pantolon artık sadece erkek giyimi olmaktan çıkıp kadınların da büyük ölçüde giyimi haline gelmiştir. Nitekim Suudi Arabistanlı erkeklerinin de kadın giyimine benzeyen entarilerle dolaştıkları bilinmektedir. Demek ki sabit bir erkek giyimi tartışmasız mevcut değildir bence bugün kadının giydiği pantolonun erkek giyimi olmasından önce dar olup olmadığı üzerine örten bir başka şeyin giyilip giyilmediği esas alınarak konuya bakılmalıdır beden hatlarını belli etmeyecek genişlikteki pantolonun üzerine üst kısmı örten bir şey giyiliyorsa artık bunun erkek giyimi olduğunu düşünmemek gerekir çünkü tesettürü daha iyi sağlamak özelliği söz konusudur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam i̇mam Ali ile Baki mezarlığındayken iken yan yoldan bir kadının bindiği merkep üzerinde giderken yağışlı hava sebebiyle ayağa kayan merkepten düştüğü görülür. Derhal yüzünü başka tarafa dönen Efendimiz'e kadın şirval giymiş bir yeri açılmadı derler. Bunun üzerine Efendimizin bindiği merkepten düştüğü halde bir yerinin açılmadığını önleyen sirvali giyen hanımlara dua ettiği duyulur. Hatta yani şimdi sizin tayt dediğiniz veya alttan böyle uzun dize kadar gelen uzun böyle ne diyeyim yine ona tayt diyelim veya kısa pantolon gibi. Allah o sirvali giyenlere rahmet etsin dediği de ifade edilir. Bu anlayış içinde pantolona baktığımızda üzerinde bir giyim olması halinde Efendimizin duasına mazhar olan bir giyim şekli olduğunu düşünmek yanlış olmasa gerektir. Çünkü geniş pantolonun da arabaya binip inerken, merdivenden inip çıkarken sirval gibi tesettürü temin ettiği bilinmektedir. Nitekim siyerde Efendimizin Sirval satın aldığı kaydı da vardır. Bizzat kendisinin giydiği görülmediğine göre yakınlarını hediye etmek için almıştır diye düşünmek de mümkündür. Sirval, Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvarı hatırlatıyor insana. Bu kadar bolluktaki şalvardan kimsenin şikayeti de olmamaktadır. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi Avrupa'da Paris'te ...ne bileyim işte modanın merkezi neresiyse... ...orada... ...moda şalvar giymek olsa... ...moda... ...vücut hatlarını... ...belli etmeyecek bol giysiler olsa... ...moda tesettür olsa... ...hani Efendimiz... ...kelerin deliğine girseler girerler diyor ya... ...bizim insanlar... ...Allah rızası için yapanları... ...tenzih ederim... ...ama... Allah ve Resulü emrettiği için yapmazlar da Moda emrettiği için yaparlar Bu da bizim çok acı bir Tablomuz tarafımız değerli dinleyenler İşte diyor Ben bu konuya böyle bakmaktayım Siz bu bakışı Zorlaştırıcı da bulabilirsiniz Kolaylaştırıcı da görebilirsiniz Bu biraz da sizin içinde Bulunduğunuz şartlar Ve kendi ruh halinizle ilgili olabilir Bu konuda Profesör Doktor Faruk Beşer Hoca Efendinin Hanımlara özel fetvalar kitabında sahadi bilgi vardır. Değerli dinleyenler, bu sahada Hayrettin Karaman Hoca Efendi gibi Profesör Doktor Faruk Beşer Hoca da bu ülkede ilmihal konusunda söz sahibi kendisini yetiştirmiş insanlardandır. Onun için bu kaynaklara başvurmanız. Bu kaynakları okumanız Zannediyorum çok faydalı olur Bir husus daha var Transparan giyimle tesettür olur mu? Ya Gittikçe öyle konular geliyor ki Yani böyle Bizi tabiri caizse topun ağzına götürüyor bu işler ama Ne yapalım? Transparan giyimle tesettür olur mu? Hani derler ya Altı şişane üstü tophane Bazen Allah selamet versin diyelim Tabi öyle bir cemiyette yaşıyoruz ki değerli dinleyenler Nefsini tam ikna edemeyenler Nefsinin mahkumiyetinden tam kurtulamayanlar Veya yeni yeni bu işe alışanlar Bunlar hep ayrı ayrı statüde değerlendirilebilir bakın Ama bazen görüyoruz Yani Yani İnsanın çarşıya pazara çıkası gelmiyor. Başında başörtü çok güzel. A benim başörtülü kardeşim. Ama altta bir pantolon kot daracık. Üstte bir tişört daracık vücut hatları belli. Yahu Allah aşkına diyesi geliyor insanın. A benim güzel ablam, a benim güzel bazım. A benim güzel kızım niye böyle yapıyorsun? Bak saçının bir telini göstermiyorsun ama Vücut hatlarını belli eden giysiyle Her tarzını göstermiş gibi Giyinmişsin ama Çıplak hükmündesin noktasındasın Farkında değilsin diyesi geliyor insanın Ama biz yine Hep bardağın dolu tarafını görerek Diyoruz ki Bu kızımıza bu bacımıza bu ablamıza Cenab-ı Hak başını örtmek nasip etmiş İnşallah aşağı tarafı da layıkı ve çile örtmeyi nasip eder diyoruz ve bu meselelere güzel bakıyoruz önce bir temel hususa işaret etmek istiyorum sonra konunun ayrıntısına geçeceğim demiş şöyle ki insan bir doğruyu tatbik edemeyebilir yanlışı yaşıyor olabilir burada çok önemli olan nokta yaşadığı yanlışı savunmak değil doğruyu itiraf etmektir böyle olursa durumunu çok daha kötüye gitmekten kurtarmış olur Yanlışı savunma yerine doğruyu itiraf etmek gibi bir faziletin sahibi olur inancını kurtarır Şayet ben yanlışı yaşıyorum Öyleyse yaşadığım yanlışı savunayım Doğruyu inkara yöneleyim derse Bu defa durum çok kötü olur Yanlışı yaşayan günahkar Doğruya inanan mümin olmaktan çıkar Yanlışı savunan doğruya karşı çıkan inkarcı sıfatıyla baş başa kalabilir İşte tehlike de buradan doğar Demek ki insan yaşadığı yanlışı savunmamalı, tatbik edemediği doğruyu da inkar etmemeli. Aksine bir gün gelecek ben de o doğruyu tatbik edeceğim diyerek doğruyu itiraf ve kabul etmelidir ki hiç olmazsa günahkar bir mümin olarak kalsın, küfre meyleden bir inkarcı durumuna düşmesin. Zaten şu anda doğruların tümünü de nefsinde tatbik edenimizin sayısı çok değildir. Hepimizin eksik ve kusurlarımız vardır ve biz bunun itirafı içinde Rabbimizden af niyaz ediyor, bir gün eksiklerimizi de telafi etme niyet ve azmimizi koruyoruz. Bu anlayış içinde hanımlar olarak giyim kuşamımıza şöyle bir göz attığımızda bir hadisin iki kelimesi bizi düşündürmektedir. Efendimiz ilahi rahmetten mahrum bırakacak giyim kuşamdan haber verirken bu iki kelimeyi kullanmıştır. Gâsiyetun ariyetun Giyinmişler ama çıplaktırlar Yani çıplak gibi tahrik ve teşhirleri söz konusu Bu nasıl olabilir? Ya giyindikleri tümüyle şeffaftır Yani transparandır Altını aynen göstermektedir Ya da iyice dardır Bedene yapışmış vücut hatlarını Cinselliği çağrıştırarak tümüyle hissettirmektedir Bunun doğrusu nasıl olabilir? Giyinilen şey içini göstermez Örtüyü bedenin hatlarını bakanın dikkat ve tecessüsüne sunar hale gelmez, geniş yani bol ve uzun olur. Ancak uçları yerlerde sürünecek kadar da uzun olmaz. Çünkü uçları yerlerde sürünecek kadar uzun olan pardüsü ve giyimlerde hem kibir işareti vardır hem de yerdeki pislikleri silip süpürüp götürürken bakanların tiksinti ve nefretine de sebep olmak söz konusudur. Zaten belediye de böylelerine bir maaş bağlamamaktadır. Güzel bir giyimi böyle sevimsiz göstermek ise sevaplı olması gerektir. Burada biz kimsenin giyim kuşamına karışıyor değiliz. Ancak soruyu soranların sorularını da cevapsız bırakmaya hakkımız yoktur demiş İlmihali yazan. Baştan da ifade ettiğimiz gibi doğruyu bilelim, tatbik etmesek de taraftar olalım. Bir gün yaşayabiliriz diyerek de Hakkı kabul etme faziletini gösterelim İnkar eden durumuna düşmeyelim Çünkü yanlışı itirafta bir fazilet vardır Ama doğruyu inkarda fazilet yoktur İnkarda küfür kokusu söz konusudur Hiç olmazsa iman kurtulmalı Günahkar da olsa kişi inancını korumalıdır Bence giyim kuşam konusunda Sözü uzatmaya hiç gerek yoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Az ve öz söylemiştir bu konuda. Kasiyetun ariyetun. Hanımlar giyindikleri halde giyinmemiş gibi olmamalıdır. Yani transparan giysiler içinde tahrikçi, teşhirci görüntüler sergilemekten kaçınmalıdırlar. Vicdanlara huzur veren giyim, bakanların dikkat ve tahriklerine sebep olmayacak uzunluk ve bolluktaki giyimdir. Talip olanlara arz edeceğimiz ölçü budur. Talip olmayanlar ise elbette dilediklerini tercih edeceklerdir. Şüphesiz ki cennette, cehennemde haktır demiş mevzuyla ilgili sorulan sorunun cevabında. Evet değerli dinleyenler. Yine diyorum Üstad Hazretleri zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Onun için değerli kızlar. Değerli gençler, değerli hanımefendiler, bu noktadan sadece şöyle bir şey desem sizlere. Evinizde sadece çalışacak güce, kuvvete, sıhhate sahip siz olsanız ve siz çalışmadığınız zaman çoluk çocuğunuz, eviniz, eşiniz, barkınız aç ve susuz kalacak olsa, ...aç bir ilaç kalacak olsanız. Kapı kapı gezdiniz, iş bulamadınız. Sonra bir kapıya gittiniz. O işveren dedi ki size, ''Bak hanımefendi, ben size iş veririm. Hem de çok iyi bir maaşla iş veririm. Mesela diyeyim, aylık 5 milyar, 10 milyarla sizi işe alırım. Ancak siz... Her tarafınızı örtecek pür tesettür bir şekle girerseniz ben sizi işe alabilirim dese sizin de bağışlayın özür diliyorum hiç böyle bir duygu düşünceniz olmasa çok serbest çok rahat çok tesettürsüz bir aileden böyle bir genç olarak büyümüş olsanız o durumda ne yaparsınız? ...o evinizin, barkınızın, çoluk çocuğunuzun... ...maişetinin hatırına... ...başkasına el açmamak için... ...tesettüre girer... ...hiçbir yerinizi... ...göstermeme adına... ...o işe girmek için her şeye katlanırsınız değil mi? Peki... ...ya ebedi cennet için... ...nelere katlanmak gerek... ...düşünebildiniz mi hiç? Ben bunun muhasebesini... Sizlerin zihnine havale ederek bu konuda yaptığım sürçü insanlardan dolayı bağışlamanızı bir sonraki programda yine sizlerle buluşmak ümidiyle her şey gönlünüzce olsun diyor. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın, dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve dualarınızı Cenab-ı Hak kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza da düçar ilemesin. Cenab-ı Hak ebeden hepimizin ve onun yoluna hizmet edenlerin yardımcısı olsun. İhlas ve samimiyet dairesinde hizmet edenlerin yardımcısı olsun diyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Yine bir dua ve şiirle hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler. hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a evvel ahir bütün salatu selamlar da Resulü müşteba Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin alinin ve ashabının üzerine olsun Rabbimiz senden bize masivadan arınmış dupturu bir kalp Sürekli senin yadınla meşgul bir dil, iman esaslarını aksine ihtimal vermeyecek şekilde bilip kabullenebileceğimiz, duyup hissedebileceğimiz ve onu kendi özümüzle bütünleştirip irfan ufkuna ulaşabileceğimiz kıvamda bir yakin, bir yakini tam yaratıldıkları gayeler karşısında Boyun büküp her zaman kemer beste ubudiyet içerisinde emre amade duran hisler Ve bizi asla terk etmeyecek bir afu afiyet istiyoruz Rabbimiz günahlarla alude bir halimiz var Bizi fert ettiğimiz şeyleri telafi edip yeniden toparlanabileceğimiz kamil bir tevbeye muvaffak kılıp bu mücrim kullarını bütün günahlarımızı eritecek mağfiret havuzlarına al. Gırtlaklarımıza kadar kabahatlerle kirlenmiş olsak da sen seyyiatımızı measi ve mesavimizi affet. Sevmediğin ve hoşnut olmadığın şeylerin muhabbet ve meyillerini kalplerimizden söküp at. Bizi kendi nezdindeki hazinelerinle teyit buyur. Kendi kuvvetinle destekle. Destekle ki şu geçici dünyadan ancak senin yardımınla emniyet ve selamet içinde çıkabiliriz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, aile fertlerine ve bütün ashabına salatu selam ederek,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 dünyalar dinleyicilerimiz arasında eli öpülesi bir teyzemiz beni anneliğe kabul eder misin annen sağ mı değil mi bilemiyorum ama dedi fakat gerçekten eli öpülesi dedim yüreği İslam'a hizmet noktasında Atan Ve günümüzün hizmet erlerinin gidip Çünkü kendisini ziyaret etmiştim Ondan aşk, şevk, his, heyecan, metafizik gerilim alacağı bir teyzemiz Beni anneliğe kabul eder misin deyince Hocaefendinin annesi için, anneler için Tüm anneler için yazdığı bir şiiri Bütün annelere, kendi anneme ve o beni anneliğe kabul eder misin diyen teyzemize hediye ederek hediye etmek için bu şiiri okuyorum ama Cenab-ı Hak inşallah bu anneleri dualarından bizi mahrum bırakmasın annelerimizin dualarından bizleri mahrum eylemesin fakat bu teveccüh karşısında şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim bizi bir insan zanneden o kadar güzel insanlar var ki şundan da korktuğumu itiraf etmek zorundayım. Öbür alemde her şeyin gerçek yüzü meydana çıkınca bize bu kadar Hüsnü zanneden, saygı gösteren, sevgi gösteren, alaka gösteren insanlar öbür taraftaki halimizi görünce vay be sen böyle miydin? Diyecekler Belki de bize acıyacak bir nefrin edecekler Onun için ben sizlerin Bu hüsnü zannını Bu sevgisini bu saygısını Bu muhabbetini Bu alakasını Rabbime şefaatçi olarak Arz ediyor Allah'ım bu güzel Samimi insanların bakışı hürmetine Beni Sana gerçek kul eyle diyorum Cenab-ı Hak inşallah Bu ilgiye, bu alakaya, bu sevgiye, bu muhabbete Hepimizi, hepinizi layık eylesin inşallah Anne Anne inleyen bir ney Anne hicrandan yumak Gözleri buğulu Nemli ve her zaman zar zar Kaderidir annenin Ocaklar gibi yanmak Hep hüzünlü eser Onun ikliminde rüzgar Kuşlar gibi Titrer o güneş yüzlü Nevhaya Simasında alacak karanlık Endişesi Her mevsim ayrı bir ızdırap Ayrı bir melal Dilinde özdeyişlerin Sihirli bestesi Sinesi sımsıcak, çehresi de imalıdır. Semtinde herden bir büyülü raiha eser. Duyguyla süzülmüş, gözleri hep hummalıdır. Altın şakaklarında sarı güller gibi ter. Rahmet zahmet iç içe, bilmez geçen zamanı. Ne yazları, ne kışları, ne renkli baharı. Ne grubu ne de şafağın söktüğü anı her zaman duman dumandır o nazlı efkarı. Bir kuluçka gibi sancılı gecelerinde hep şefkatle çarpan kanat sesleri duyulur. Amansız hislerin öldüren pençelerinde yüreği bir matkap salınmış gibi oyulur. Elemi çok olsa da şekvası işitilmez. Bir eyüp sabrıyla göğüsler hiç olmazları. Onda ızdırap bitmez, acılar dinmek bilmez. Sönmeyen bir azimle aşar aşılmazları. Kanmaz asla sevmeye. O sevgiye susuzdur. Şaire su dedirten Hisle evlat derinler, herkes derin uykularda iken o uykusuzdur, el açar yaratana balalarını diler. Yürüdüğü yol onun hislerinin yoludur, durmaz bir suvari gibi yürür dolu dizgin. O yeryüzünde en ululardan uludur, sinesi meleklerin sinesi kadar ingin. Zambaklar gibi sihirli çehrende Varlığımı kucaklayan bir ışık Duydum o duyulmazları sinende Sen bir rüyasın benim için artık Nuru öteden pırıl pırıl siman Ukba derinlikleriyle büyülü Tülleniyor rülyalarında her an Ölümsüz ruhunun bembeyaz türü Bir yadı cemilsin Kabrin sineler, hazan yaşamıştın ölüm baharın, duayla gerilmiş bütün gönüller berzah yamaçlarında bestekarın demiş Muhammed Fetullah Gülen Hoca Efendi yazmış olduğu anne isimli şiirinde.